Orada senin huzuruna çıkmaya geldiği vakitte fahlâ nâlek buyurdun, ayakkabılarını çıkar demiştin. O dünyada bir dağ idi, Sina, Sina, Cebel-i Sina. Burası senin arşındır deyince, o kelimimdi, sen benim Habibim Muhammed'sin. Senin ayakkabılarının tozları ile benim arşım iftihar eder. Senin ayakkabılarının tozu benim arşımı süsler dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.